Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Geçmiş ümmetlerdeki namaz elli vakitmiş. Bu namaz nasıl bir namazdı? Bu hususta, yani daha önceki ümmetlerde namazın elli vakit olduğuna dair elimizde kesin bir bilgi yoktur. Yani ayet ve hadislerde bu geçmemektedir. Bu tefsircilerin bazı tefsircilerin görüşü olarak kaynaklarda geçiyor. Yani elli vakitin Yahudiler döneminde farz olduğuna dair bu tefsircilerin ve eserlerinde, bazı tefsircilerin eserlerinde geçiyor. Miraç'ta elli vakit namazın beşe indiğini gösteren hadis de şöyle geçiyor. Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de geçen rüveyete göre namaz beş vakte indirildikten sonra Ya Muhammed, benim Nezdimde hükmü kesinleşmiş olan bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit Rabbinin bir lütfu olarak on misliyle kabul edilerek senin için elli vakit sayılacaktır. Yani elli vakit namaz yani beş vakit namaz on katıyla çarpılarak elli vakit sevabı peygamberimizin ümmetine verilecektir. Burada yani bu delilden geçmiş ümmetlerin elli vakit namaz kıldığı anlaşılmıyor. Yani açık bir delil yok. Geçmiş ümmetler elli vakit kılıyordu ve onların namazı şöyleydi şeklinde bir rivayet yok ama beş vakit namazın, üzerimize farz kılınan beş vakit namazın Allah katında on misliyle kabul edileceği bu rivayetten anlaşılmaktadır. Dolayısıyla geçmiş ümmetlerin 50 vakit namaz kılıp kılmadığı hakkında kesin bir delilimiz bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.